Alaska'nın vahşi doğasında ve Kaliforniya'nın medenileşmiş dünyasında geçen, doğa ve insan arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceleyen etkileyici bir hikayedir. İlk olarak 1906 yılında yayımlanan bu eser, doğanın acımasızlığına ve insanın evcilleştirici gücüne dair derin bir anlatım sunar. Roman, yarı kurt yarı köpek olan beyaz dişin gözünden, hayatta kalma mücadelesi ve sevgi dolu bir eve kavuşma sürecini anlatır. Hikaye, Alaska'nın dondurucu kış soğuğunda, Henry ve Bill adında iki adamın, kızak köpekleriyle birlikte bir tabut taşırken peşlerine kurtların takılmasıyla başlar. Bu kurtlar, yiyecek bulamayan aç ve tehlikeli bir sürüdür. Yolculuk boyunca kurtlar, kervana saldırarak köpekleri birer birer avlar. Bu bölüm, doğanın acımasızlığını ve vahşi yaşamın zorluklarını okuyucuya hissettirir. Bill, kurtların saldırısında hayatını kaybederken, Henry bir şekilde kurtulmayı başarır. Bu olaylar, vahşi doğanın ne kadar merhametsiz ve acımasız olabileceğini gösterir. Kurt sürüsünün lideri olan gri kurt ve dişi kurt kiçenin hikayesi bu noktada ön plana çıkar. Kiçenin gri kurtla çiftleşmesinden sonra doğan yavrular arasında beyaz diş de vardır. Beyaz diş doğduğu andan itibaren vahşi yaşamın acımasızlığıyla karşı karşıya kalır. Yavruyken ailesinin çoğunu kaybeder, sadece annesi hayatta kalır. Beyaz diş doğanın kurallarını öğrenir ve avlanmayı keşfederken sürekli olarak diğer hayvanlar ve avcılarla mücadele eder. Annesi, kiçenin rehberliği altında büyüyen beyaz diş, güçlü ve bağımsız bir karakter geliştirir. Beyaz dişin hayatı, annesiyle birlikte insan kampına yaklaşmalarıyla yeni bir yöne evrilir. Kiçenin, daha önce insanlarla yaşamış olması, beyaz dişin insanlarla olan ilk etkileşimlerinde ona rehberlik eder. Burada beyaz diş, ilk kez insanların dünyasıyla ve onların hiyerarşik düzeniyle tanışır. İnsanların kampında kendi kuralları ve düzenleri olduğunu öğrenir. Sahipler, hayvanlarını kontrol altında tutmak için sert ve acımasız yöntemler kullanmaktadır. Beyaz Diş, bu yeni dünyada hayatta kalabilmek için itaat etmeyi ve sadık olmayı öğrenmek zorunda kalır. İnsanlarla birlikte olmak, onun vahşi doğasından uzaklaşmasına ve bir hizmet köpeğine dönüşmesine neden olur. İnsan kampında beyaz diş, güneyli simit adlı bir adam tarafından zorbalığa maruz kalır. Simit, beyaz dişi döver ve onu köpek dövüşlerine zorlar. Beyaz diş, bu acımasız ortama uyum sağlamak zorunda kalır ve hayatta kalmak için her türlü zorluğa katlanır. Zamanla dövüşçü bir köpek olarak ün kazanır ve çevresindekilere korkusalar. Ancak bu süreçte içindeki vahşi doğa ve insanlara olan güveni zedelenir. Beyaz diş insanlardan beklediği sevgiyi ve şefkati bulamaz. Bu da onun karakterinde derin yaralar açar. Zorbalıkla dolu bu yaşam, beyaz dişin insanlara olan güvenini zedelerken hayatta kalma içgüdülerini güçlendirir. Beyaz dişin hayatı, Widen Scott adlı iyi kalpli bir madencinin onu kurtarmasıyla bambaşka bir yöne evrilir. Scott, beyaz dişi dövüşlerden kurtarır ve ona sevgi dolu bir yaklaşım sergiler. Bu, beyaz dişin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. İlk başta Scott'a karşı temkinde yaklaşan beyaz diş, zamanla onun sevgisine ve şefkatine karşılık verir. Scott'ın sabrı ve sevgisi, Beyaz Diş'in içinde yatan vahşi doğayı yumuşatır ve onu yeniden insanlara güvenmeye iter. Beyaz Diş, Sıkat'ın sevgisi sayesinde hem fiziksel hem de duygusal olarak iyileşir ve yeniden doğar. Sıkat Beyaz Diş'i Kaliforniya'daki ailesinin yanına götürür. Burada Beyaz Diş, tamamen farklı bir yaşam tarzına uyum sağlamak zorunda kalır. Kaliforniya'da yaşam Alaska'nın acımasız ve sert koşullarından çok farklıdır. Beyaz diş burada bir evcil hayvan olarak yeni bir hayata başlar ve Scott'ın ailesine sadık bir koruyucu olur. Bir gün Scott'ın düşmanı tarafından yapılan bir saldırıya karşı evini ve ailesini korurken ciddi şekilde yaralanır. Ancak Skatın ailesine olan sadakati ve bağlılığı Beyaz Diş'i iyileştirir ve onun güvenilir bir koruyucu olarak kabul görmesini sağlar. Kaliforniya'daki yaşam Beyaz Diş'e huzur ve mutluluk getirir. Romanın sonunda Beyaz Diş vahşi doğadan tamamen uzaklaşarak sevgi dolu bir aile ortamında huzurlu bir yaşam sürer. Skat ve ailesi, Beyaz Diş'in yeni dünyasını oluşturur ve onun sadık dostu olur. London, Beyaz Diş'in evcilleşme sürecine, doğanın insan doğasına olan etkisini ve sevginin dönüştürücü gücünü etkileyici bir dille aktarır. Beyaz Diş, doğa ve insan arasında kurulan köprüyü anlatırken, aynı zamanda insanların hayvanlarla olan ilişkilerinde sevginin ve anlayışın önemini vurgular. Jack London'ın bu unutulmaz eseri, okuyuculara hem doğa hem de insanlık hakkında derin düşünceler sunar. Doğa ve uygarlık arasındaki çatışma Roman, doğanın acımasızlığıyla insan uygarlığının zorluklarını ve çatışmalarını etkileyici bir şekilde tasvir eder. Beyaz Diş'in hikayesi, bu iki dünya arasında sıkışıp kalmış bir ruhun sembolüdür. Evcilleştirme ve Sadakat Beyaz dişin vahşi doğadan evcilleşmiş bir köpeğe dönüşmesi, sevginin ve sadakatin dönüştürücü gücünü gösterir. London, bu süreçte hayvanlarla insanlar arasındaki karmaşık ilişkileri derinlemesine işler. Hayatta kalma mücadelesi Beyaz dişin yaşamı, sürekli bir hayatta kalma mücadelesinin temsili olarak okunabilir. Hem doğada hem de insanlar arasında hayatta kalabilmek için verdiği mücadele, Kitabın merkezinde yer alır. İnsanın vahşiliği ve merhameti İnsanların hem vahşi hem de merhametli yönlerini ele alan roman, bu iki zıt kutbun beyaz dişin yaşamındaki etkilerini gözler önüne serer. Beyaz diş, Jack London'ın doğa ve insan psikolojisine dair derin gözlemlerini içeren bir başyapıttır. Roman, hem macera dolu olayları hem de derin temalarıyla okuyuculara unutulmaz bir deneyim sunar. London'ın ustalıkla kaleme aldığı bu eser, insan-doğa ilişkisini sorgulayan, evcilleştirme ve sevginin gücünü vurgulayan bir klasiktir.